94.9 Açık Radyo'da kamusla güreş başladı. Ben Didem Gürzap. Ben Kerem Doğan. Ee, yeni bir sözcükle beraber e, bu bahar, yaz, e, az gittik, uz gittik, dere tepe, düz gittik başlıklı, <gülüyor> ana başlıklı programımızın. E, masal gibi başlıyoruz. İnşallah masal gibi devam eder. İnşallah. E, efendim e, ottu, otlaktı, ovaydı, yaylaydı gibi Şayırdı, e, başladık. <gülüyor> e, hayvanlarla Devam ettik. Biraz ee, yeşile devam edeceğiz. Evet. Ama sen kamusta güreşi bir daha açıkla ya. Çok Açık güzel diyeyim. açıklıyorsun. Ya. <gülüyor> Pekala efendim hala kamus ne demek kamusta güreş ne demek diyenler çok oluyor o yüzden açıklıyorum e, kamus sözlük e, lügat anlamına geliyor aynı zamanda lügatla pehlivanlık olmaz diye bir e, versiyonu da var sözün yani e, bir sözcüğün anlamı vardır yeni yeni anlamlar üretmeyin uydurmayın sözlüğe bakın. Deniyor. Bu kavmuzla güreş olmaz da, ama biz kavmuzla hep güreş ediyoruz. Ee, o yüzden programımızın da adı budur. Evet. Hem e, adını açıkladık hem de her zamanki paylaşım kaynaklarımızı. E tabi aynı sayıyelim. isimli Twitter adresimizde görsellerimizi paylaşmaya devam edeceğiz. Efendim Facebook'umuz yok pardon. Ee, Instagram'ımız var. Bir ara yapalım dedik de oradan. Vazgeçtik. Ya. Vazgeçtik. Bir de Gmail adresimiz var aynı adlı Bir yeşillenelim Didem'ciğim. Ne Hadi. diyorsun? Yeşil Biraz deyince. yeşil deyince aklımıza neler geliyor. Bir baksak aslında birçok şey geliyor da. Çok doğa geliyor en başta tabii. Evet. O en tabii. <gülüyor> unutulmayacak olan ile birlikte doğada yetişen ürünler de geliyor aklıma tabii yani ne bir yeşillik geliyor benim aklıma işte otlar, sebzeler. Her türlü pazarlar geliyor aklıma. Geçen haftalarda bir programda bahsetmiştik işte bu Ege pazarları, çeşitli, evet. envançe işte otlar. Yeşilliğinde en çok. Kokan, bir de Karadeniz pazarlar. tabii. E tabii Karadeniz'in Karadeniz de doğası daha çok. Yemeleri, içmeleri de o kadar yeşile dayalı mı? Ege yani kadar. var. Var da yani mısır ağırlıklı, mısırın ağırlıklı yiyecekler var, balık var tabi kıyı sahil kesimlerinde, Karalahana tabi çok etkin hakim. Aslında çay da yeşil bir şey ama evet çay da sonra var. başka bir renk alıyor. Yeşil çay içmiyorlar mı? <gülüyor> i̇çmiyorlar, evet yeşil çay çok yararlı ama ben sevmem mesela. Diye. E doğayla ilintiliki carişinlere baktığımız zaman işte doğrudan aklımıza gelen işte ormanda ağaçtı baharda evet. maalesef parklar. Evet. Bahçeler, bizde olmayan parklar bahçeler. <gülüyor> evet, bostanlar. Ee, onlarla ilgili hatta başka şeyler de söyleyeceğiz. Çünkü sosyal toplumsal bir hale aldılar artık. Ee, doğa ve doğal şeyler deyince, tabii sağlıklı beslenmeyi de direkt hemen yeşil anımsatıyor. Hı hı. Ee, ve gene çok sağlık deyince yeşil ay. ...diye bir şey var... Doğru ...biraz... E, ...şeyini kaçırdılar ama galiba dermişim... ...böyle fazla... <gülüyor> hani, Her hafta bir sataşma var... Ay, ay şöyle bir şey. ...ben mesela pek de böyle fazla... E, ...içki tüketen biri değilim... E, ...sigarada içmiyorum denebilir... ...kırk yılın başı bir e, içiyorum... ...fakat o kadar çok şey yapılıyor ki... ...söyleniyor ki... ...içesim geliyor... ...bilmiyorum bunları söylemek uygun bir şey mi ama... ...daha uygun belki... E, reklamlar yapılmalı <gülüyor> <Dermişim>. <gülüyor> doğal başka ne var mesela işte bitki ötürüz dedik ee, yeşil biber aklıma geliyor özellikle acısı geliyor aklıma ee, bir de bazı örgütler var işte Greenpeace gibi ha, tabii yani bir yeşil Yeşiller Partisi gibi. Yeşiller Partisi geliyor aklıma Ekolojik kelimesi de hemen yeşille birlikte anılan bir sözcük sanki. Evet. Bir, bir yandan işte İslam'ı türbeyi evet. e, çağrıştırıyor. Bağnazlığı çağrıştırıyor kısmen bazen. Ee, Çok kullandıkları bir renk çünkü. Hatta evet. cami yeşili denir. Öyle bir yeşil evet. türet Hatta sanki. Bursa'da meşhur işte Bursa'da yeşildir. Aynı zamanda yeşil camisi ve yeşil türbesi de vardır. Evet. Ama bağnazlıktan bağımsız olarak tabii bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Bizden e, yeşil çam sokağından dolayı meşhur Beyoğlu'ndaki yeşil tabii. çam var sinemada. Efendim, uzaylılar da genelde yeşil olarak çiziliyorlar. Neden acaba? Onu bilmiyorum ama bir takım kahramanlar da var yeşil. Doğru. Ne var? Halk var mesela Hulk, Hulk diye Hulk. yazılan. Evet. Hulk çok severim. Halk diye okunan. Ben onu. <gülüyor> sever misin? Ya severim çünkü bazen kızınca pek aşina değilim ben ona. Ben de öyle ona benzediğimi düşündüğüm. Esta Ya <gülüyor> <gülüyor> yani büyük bir değişim geçiriyorum evet. <gülüyor> ayrıca <açıdan>. yeşil <gülüyor> ve büyük olmuyorum ama <gülüyor> hatta şey. Serker'in böyle bir süre çıkarmaya çalıştığı ama bu mevcut koşullarda devam ettiremediği Türk mucizesi diye bir çizimlerin olduğu. Evet. Devam ettiremedi değil mi? O iki sayı çıktı sanki. İki ya da üç çıktı. Ben de çok beğenmiştim. Orada bir yerli halk vardı. O da böyle yeşeriyordu ama küçülüyordu. Hmm. <gülüyor> o geldi aklıma birinden. Ninjalar var tabii. Ninja'da Ninja da Ninja Turtles var değil mi? Kermit var, kurbağa Kermit. Kermit evet ya o en sevimli. Bilmiyorum, ben çok severim. <gülüyor> kermit ben de çok severim. ve Kermit'in e, yani diğer arkadaşlarını, yoldaşlarını. E, şey e, Yeşil Fener denilen bizde Green Lantern diye bir kahraman var. Onu en yeşil giyiniyor. Bilmiyorum. Böyle bir fener e, şeyine, ışığına benzeyen göğsünde bir arma var. İşte bu kahramanlardan biri Superman falan gibi. Ne acaba icadı ne acaba? icraatına çok hakim değilim. Çizimini hı. çok gördüm. Hı. Süpermen okumuşluğum Süper var da. Süper ayrı ayrı me meziyetleri var. Evet. Yani, yani bir de, de yüzü ediyorum. bu mask vardı. Mask şeyin. E evet. Nick. E neydi? Değil mi ya? Jim Carey. E o da yeşil değil miydi onun yüzü? Maskta tane yeşil hakim değildi sanki. Evet, şimdi yeşil bak evet. bazı dinleyicilerimiz çok şey yeşilmiş. Barış söylüyor karşıdan bize teşekkür ok ekibat ediyorum ben de teşekkür içten <gülüyor> <gülüyor> efendim. So Peter Pan hep yeşil giyinir, hmm. yem yeşil. aklıma bunlar ya bir Karak. de Brave vardır kız böyle kırmızı kıvırcık saçlı çiz, çizgi kahraman. Yeşil mi suratı? Giysileri yeşil. Aslı yeşil olan şey var. Ay benim çok sevdiğim Shrek anti Her. kahraman. Şirek var doğru. Şirek var. Açık yeşile mi o olsun? Şirek ve işi e Başka muhtelif neler var? Şey Green Card var tabii herkesin başvurduğu. Herkesin demeyim de birçok insanın hani Amerika hayaliyle, Amerikan direniği evet. hayaliyle gitmek istediği. Ee, e, kapıları açıyor o yüzden açıyor, yeşil tabii. herhalde. Evet. <gülüyor> yeşil <gülüyor> tabii, yanıyor tabii ve. Tabii trafik lambası <gülüyor> Giriyorlar. Gibi. Sonra yeşil kod adlı meşhur kontur gerilla var. Ha tabii. Mahmut Yıldırım. Evet. Abi bu 90'lı yılların meşhur faili meşhur cinayetlerinin sorumsuz evet. olarak gösterilen. Yeşil yazınca hatta ilk çıkan şeylerden evet, biri oluyor. Evet. İlk ilk çıkıyor hatta. İlk, ilk mi? Google'da ilk yeşilden zaman yeşil kod adlı diyerekten Vay. devam ediyor. Böyle gangster işlerini pek severiz millet evet. olarak. Sonra yeşil hep olumlu şeylerini demin saymıştık. Şimdi olumsuza doğru giderken aklıma zehir geldi benim. Hmm. Mesela arsenik yeşil gerçekten öyle. Mi? öyle. Ben çok kullanıyorum. Ben arsenik ama. gördüm. <gülüyor> e, evet, <gülüyor> Cem Yılmaz gibi. Efendim, e, bir de e, filmlerde ve çizgi filmlerde hep böyle e, zehir, e, yeşil olarak bir tüpün içinde mesela, lok lok lok, kaynar falan. E, çok, evet, doğru evet, Değil mi? O renk öne çıkıyor. E, belki bir olumsuzlama anlamında değil ama doların rengi yeşil olduğu için... Eee artık Türk parasının durumu düşünüldüğünde onun da bir olumsuzlama olarak. Evet, bugünlerde <gülüyor> özellikle inanılmaz bir artış var. İrlanda tabii hatırlatıyor. Tabii evet. Bayramdan dolayı İrlandalılar tarafından da özgürlüğün rengi. Olarak görüldüğü için bayraklarında da yansıtmışlar bildiğim kadarıyla. Yeşil bir ülke tabii. Evet tabii yani yeşil bir ülke. Green Day diye bir müzik grubu vardı o aklıma geldi. Evet renk körlüğü de benim şöyle aklıma geldi. Hı, tak, Orada bir kırmızı da var ama hani yeşilsiz olamayan. Temel renk değil mi? Evet. İki renk var kırmızı ve yeşil. Hastalıkta? Zehir demişken absen tabii ki bir zehir olmamakla beraber kullanılıyor. Hatta e, ona bağlı olarak Yeşil Peri Gecesi diye Ayfer tunçun kitabı hmm. hemen aklıma geldi. Bağlantılı mı oldu, var mı orada bir <gülüyor> kere? Kitabın yani genel konusunu biliyorum. Kitabı okumadım aslında ama Kertenkeleler... Hmm. Ejderhalar, hmm. böyle bir sürü yeşil şey canlandı gözümüzde. Abi sen denince aklıma şey geldi. Bazen antipsikotik ilaçları hani kullanırken insanların işte. ...eczanelerden kolay alınma durumu söz konusu olmasın diye yeşil reçete ha, ha, tabii. var tabii yani bazı antipsikotik ilaçlar yeşil reçeteyle yazılıyor. Orada da tam tersi aslında verilmeyen şey yeşil Hı -hı. hani yeşil geç gibi değil yeşil dur gibi burada. Evet doğru. Ama bir de kırmızı reçete var. Kırmızı reçete de var onu tam hatırlayamadım şey Hı -hı. ayrıntısını. Evet her şeyi bilmek zorunda değiliz diye <gülüyor> dönüyoruz. Bir de ben yeşil taşlardan bazılarını not almışım. Bu işin sen de uzmana sayılırsın Yok, aslında. Yok canım estağfurullah Yok, niye uzmana sayılayım? Var bir taşlarla ilgili senin uzmanlığın. <gülüyor> Şimdi ilk aklı tabii zümrüt yeşim gibi çok bilinen taşlar geliyor. Evet. Başka? Bazen Kalsedon bu Kadıköy taşı çalar yeşile. Hmm. Malakit diye bir taş var o yeşildir bildiğim kadarıyla. Hatta ak akik, akik olur yeşil. Yeşili olduğunu ben senden öğrenmiştim. Hı -hı. Hep o klasik daha kırmızı mıtırak e, kahverengi olana. Ben de adı o kadar bilinmeyen birkaç taş daha yazdım. Amazonit, Aventurin, e, Moldavit, Peridot daha bir biliniyor tabii. Peridot ee, biraz daha açık yeşile kaçar genelde. Evet. Gerçi damarına göre değişiyor bildiğim kadarıyla. Bazen taş işte... Hem böyle bir griye de çağrıştırır böyle griye de benzetirsin bazen yeşile kaçar. Labradorit öyle bir taştır mesela. Çok severim Labradorit'i. E. Bugün taştı. neyi sevdiğimizi anlatma programı. <gülüyor> <gülüyor> o? En sevdiklerimizi kelimelerimiz olarak seçeceğiz. Bir de vardığımız kelimelere bakalım sonra şarkı arası verelim. Yani. Neler var bir sürü yeşil O yeşildir. kadar yarısına geldi yok artık. Hmm. Neler var? Ee, tabii doğa ve doğal sözcükleri hemen karşımıza çıkıyor. ...huzur aklıma geldi benim, bahar geldi işte... Pür, ...türbe geldi dolayısıyla... ...bu yeşil, yani hakim renk olarak... ...din geldi. Daha yani. çok İslam dinini... ...kastediyoruz tabii burada. Hı -hı. Sağlık sözcüğünü de bulduk. Aslında sözcükleri baştan söylüyoruz... ...bunların bir kısmı ile ilgili açılımları... ...sonra e, paylaşacağız sevgili dinleyiciler. Hem şifa hem zehir... ...olarak geçiyor, yani... ...doğadaki hali ve... ...aslında bütün yeşilliklerin ilaç... ...ve deva oluşu gibi... ...zehir Hı -hı. oluşu hali de var... Ee, sonra e, bir de şeyler var Özel isimler aslında Bir Saint Patrick e, günü var ee, Onları şarkı arasından sonra söyleyeyim Öyle mi Gemçin? diyorsun evet. Aa, o zaman sen... Bir yeşil mişik yapalım Hadi yapalım Hadi yeni türküden mi? dinliyoruz yeni türkü'den Yaprakmış dalından ayırmuş acık. Tutmuşum, tutmuşum ellerinden seni. Düşmüşüz yavaşça bir sakin dereni içinde. Karanlık Yüzermiş saçları Yüzermiş nefesi Susarmışız öyle Bir sakin derenin İçindeymişik Yeşilmişik Sazmışık İçindeymişik Yeşilmişik Sazmışık İçindeymişik Yeşilmişik Sazmışık Yaprakmış dalında yumuşacık Tutmuşum tutmuşum ellerinden seni Düşmüşüz yavaşça bir sakin derenin içindeymişik yeşilmişik saz ışık İçindeymişik yeşilmişik saz ışık İçindeymişik Yeşilmişik, sızmışık. İçindeymişik, yeşilmişik, sızmışık. İçindeymişik. Balışlar gibimiş sessiz ve karanlık. İçindeymişik. Yüzermiş saçların, yüzermiş nefesin. Susarmışız öyle bir sakin derenin İçinde iyilişik, yeşilmişik, sazmışık Oh, muazzam bir şark. Sözü kestim ama Didemciğim. Neydi? Sen Pat, Patrick... Olsun. bahsediyorum sanki. Sen Patrick Day diye bir gün var. Ben de hep olsun diyorum. Program bitince söyleniyormuşum sürekli mesela. Tabii tabii. Mesela. Genelde yani olur sevgili dinleyenler. Daha öyle <gülüyor> olmuyor Kera. <herhalde>. Saçımı çekiyor. <gülüyor> <gülüyor> yalan. Olmaya saçımı. Yalan söylüyorsun. Bu da yalan. <gülüyor> ee, Instagramımızı takip edenler senin de benim de saçım olduğunu... Evet saçlı insanlar Saçlıyız baya Yeşil değil ama Aa sende var yeşil Bende yeşil var Yeşil saçlı Tabii güzel, Takip etme Güzel Dilber. ...yani sağ ol... <gülüyor> <gülüyor> ...sevgili dinleyiciler... ...San Patrick'de kökeni... ...İrlanda'dan aslında... ...gelen bir gün hep yeşiller... giyiliyor, yani... ...önem verenler bugüne kutlayanlar... ...fakat aslında daha geçmişte maviymiş bu... <gülüyor> ...sonra bir şekilde yeşile dönmüş... ...öte yandan... ...Hızır ve Aziz George da... ...yeşille anılıyorlar hep hatta... <gülüyor> ...daha ayrıntılı bilgilerine verirken... ...neredeyse bunların aynı insan... ...olduğunu düşünesi geliyor kişinin. Çünkü gerek kutlamalar, gerek kutlama zamanı, gerek yaptıkları şeyler falan hep aynı gibi. Hı hı. Tabii Bahar da çağrıştırıyor bir yandan. Hızır ve İlyas'ın bir, bir araya gelmesi. Evet. Dolayısıyla yeşil rengin yani. Yani ben bu kadar özel isim saymışken yani çok alakasız bir biçimde programa o kadar hızlı ve heyecanlı başladık ki e, destekçimize <gülüyor> teşekkür etmeyi unuttum. Şimdi e, böyle Buyuruz hem efendim. de e, Aziz Patrick, e, Aziz George ve Hızır'la birlikte <gülüyor> adına o çok, çok güzel oldu. <gülüyor> <Gülüyor> Ferda Acerol Gürek bu programımızın destekçisi. Sağ olsunlar var olsunlar Programın teşekkür ortasında ederiz. da olsa, evet teşekkür ediyoruz. E biraz sözcüklere geçelim mi? Geçelim. Hadi bakalım. Biraz yeşilin etimolojisine bakalım. Sen de bir şeyler olacaktı ben de İsmet Zekiye Yuboğlu var. Etimolojik sözlük. sağ yayınlarından e, son basım. Efendim yeşil Türkçe bir sözcük. Yaştan geliyor aslında ve hı. yaşıl da deniyor e, çok fazla kaynakta. Hı hı. Şimdi bu yaşın iki anlamı var. Bir diri anlamı var. Bir de ışık anlamı var. Hı hı. E, ve bu yaşıl e, zaman içinde yeşile dönmüş. Şimdi e, yaşın. ...diye bir sözcük var... ...yani yaşın sonuna ın eki gelmiş... Ha, ...şimşek neyle, neyle. evet ...yaşın ha, ...ama bu ışık anlamı vardı ya... ...o yaş kökünden, ışık kökünden gelerek... ...şimşek yaşın sözcüğüyle geçiyor... Hmm. Ee, ...ın ekiyle parlayan, ışıldayan... ...anlamlı bir yeni sözcük oluşturmuş... ...öte yandan bir de dira anlamı vardı yaşın... ...orada da aslında... ...doğayla ilgili o noktada kuruluyor yani yaş ağaç Yeşil ağaç e, işte çıkmakta olan Filiz ölünün karşıtı olan Diri olan bitki Aha. anlamında e, Bu karşımıza çıkıyor e, Bu yaşıl yeşile döndü Demiştik Türkçe'de e, örnekleri Olan bir şey bu hani en çok e, Alma elma ana anne Örneklerinde biliyoruz ama Mesela taneye de tene falan da denir Tene denir tane denir Evet, evet. halk ağzında dönüşür. Ee, bu e, kullanımla da yeşil olmuş Bir de yaşlığı diye bir sözcük var Gene Eyüboğlu'nun örnek verdiği Diri sağlıklı demek ee, Yaşamakta diri canlı sağlıklı olmak anlamına geliyor zaten hmm. Yani ne alaka var o yaşla budur efendim. Anladım e, Pek farklı bir şey yok Nişanya'nın e, etimoloji sözünde Sadece işte körpe taze hani nemli Eski Türkçe'de yaş demek olduğunu söylüyor. Orada da yaşıl diyor. Yaşıl, yaş bitki rengi sözcüğünden evrilmiştir diyor. TDK'ya bakalım bir yandan. Bakalım. TDK'de yeşil, işte sarı ile mavinin karışmasının ortaya çıkan bitki yapraklarının çoğunda görülen renk. birincil olarak anlamı. İkinci kurumamış taze sebzeler için. İşte mesela yeşil fasulye örneği vermiş. Hı. Üçüncül olarak olmamış ham. Yine meyveler için. Yeşil kayısı gibi yani çok sık kullanılıyor. Mecazen birkaç şey var. Neler var? Yeşil ışık yakmak diye bir şey var mesela. Kullanırız sık sık da. Yani bir şeyin olmasını engel olmamak, hoş karşılamak anlamında. Yüz vermek gibi. Evet. Yani. Yeşil oy diye bir şey var. Çekimsel davranıldığını gösteren oy. Bunu hiç bilmiyordum bak. sen ben bana de demiştin. Hatta yeşili tam tersi. Trafikte kullandığımız için. Evet. Evet yeşil oy. Bazen durduruyor bazen geçiliyor işte. Yeşil baş var. Erkeğinin başı yeşil olan bir yaban ördeği türü. Bunu da bilmiyorum. Yeşil başlı gövel ördek ha, diye. Ha tamam evet ha, doğru. işte. Evet ama orada yeşil baş türün ismi olduğunu bilmiyordum. Evet. Yeşillik işte bildiğimiz maro salatalık gibi çiğ yenen sebzeye deniliyor tamam. aynı zamanda. Haki Farsça Arapça kökenli yine. Ee, yeşile çalar toprak rengi Doğrudan Erdoğan, askeri, askeri yeşil, yeşil anlamda. Ee, Tdk'de bunlar var Ben es... de yabancı bir iki sözlüğe baktım ee, Bir e, başka dillerdeki Anlamlarına bakacak olursak Şimdi latince de viridi Sözcük e, ve e, Fransızca İtalyanca viride. Evet viridi e, Bu dillere e, Belliki Latinceden geçmiş Fransızca'da ver, vert diye yazılıyor İtalyanca'da verdi İspanyolca'da da verdi, İspanyolca da da verdi. E ee, ama İngilizcede kullanılan hali e, green bunlardan farklı e, Almancadaki gr grün hmm. yeşil demek onlar kardeş belli ki. Hmm. Ee, Yunancadaki hayli farklı prasino olarak geçiyor. Arapçada ahdir böyle ah, diye boğazdan hmm. çıkan bir kh yan yana ahdir. Farsçada da sabz e, şeklinde. Hmm. ...farklı bir kullanımı var... ...şimdi Oxford sözlüğüne baktım... ...bizdekine benzeyen bir gidişat var... ...birkaç farklı anlamda var... Yani ...yeşilin yani green'in bir renk anlamı var... ...bir ot ve bitkilere verilen toplu at... ...bir olgunlaşmamış meyvelara green deniyor... ...senin dediğin hmm, kayısı evet, örneği doğru. gibi... ...ve e, yani... ...informal olarak diyor Oxford sözlüğü... ...genç ve deneyimsiz kişiye de... ...green hmm. deniyor... Bir de politik bakış anlamı var. Bu bize bayağı geç gelen bir anlam tabii yani. Yeşillerde Hı. dediğin zaman İngilizce'de bir şey anlaşılıyor. Hı. Artık bizde de anlaşılıyor tabii de inşallah. Evet. Red House sözlükte ilgi çekici bir iki anlam daha var ilaveten. Yarışa girmemiş ata da green deniyormuş. E o da toy. Hı. Toy oldu için. Evet. Ve kurutulmamış. Yinek toyluğu çağrıştırıyor muhtemelen evet. çok yerde. Kurutulmamış, tuzlanmamış, pişmemiş şeylere de green deniyormuş efendim. Hı. Ben de böyle. Argo sözü zengin bayağı, e, Hulke Aktunç'un yine yapı kredi yayından çıkan, e, gerçi çağrışımlarda bahsettik, yeşil Amerikan para birimi bir dolar, renginden He. ötürü. Evet. E, bir de iyi, hoş, olumlu anlamları da var, argo sözünde. Hmm. Yeşilden gitmek diye bir şey var, iyi olmak, olumlu gitmek yine. Hmm. Yeşillenmek diye bir şey var, arzu duymak, istediğini belli etmek, aşk, cinsel istek duymak, bu isteği... Belli etmek. Ha, bir şeyler çize, filizleniyor. Çize, evet, Duygular filizlendi. Yeşillik, gevezelik boş söz. Ha. Diye geçiyor argoda. Yeşillik olsun. Hani çeşit olsun. Fazladan ilave e, olarak bulunsun. Hani bunu kullanırım ben. Yeşillik olsun. Ha, ha. Evet. Çeşit olsun. Maydanoz olma geldi aklıma. Hani, yeşil paçaroz diye bir şey var. Yine dolar Amerikan para birimi diye. Paçaroz diyorlar. Paçaroz yani. evet direkt diyorlar. Var. Efendim'e söyleyeyim. Sende de birkaç saklı sözcük vardı galiba. Evet onu söyleyeyim. Sonra da yavaş yavaş programı bitireceğiz. E, Kemal Eteş'in saklı sözcüğü destek yayınlarından basılmış... E, ...yeşil enerji diye bir sözcük var. Bu rüzgar, güneş gibi... E, yani ...yararlı yollardan çevreye zarar vermeden elde edilen enerjiye verilen isim. Hı hı. E, bir de yeşilistan var. İki ayrı anlamı var. Bir tarama sözlüğünde yeşil ova... ...yeşilin bol olduğu yere yeşilistan deniyormuş tarama sözlüğünde... Hı. Bunu ilk bir defa de, duyuyorum. Evet, ben de e, hani bu tahmin edilebilir ama fakir Baykurt'un Kaplumbağalar e, kitabında yeşilistan yeşil renkli kertenkeleye benzer bir hayvan için kullanılıyor. Hatta cümle örneği bile var. Zavallı yeşilistan böcüleri sinecek gölge girecek delik arıyorlardı diye ha. bir cümle var. E, çok az sözlük kaldı ama yo senin simgeler bayağı kuvvetli. O var artık haftaya ha, dile haftaya. getirelim efendim. O zaman yem yeşil. Bir hafta olsun. Evet. Patlar, cevresi. bahçeler, ormanlar. Görünüz. Bu kadar çabuk olmaz ama öyle yerlere gideceğiniz. Gidelim. Yaz geldi gidilir. Değil mi piknik olacağız falan. İnşallah. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hoşçakalın. İyi haftalar Hoşça kalın, sevgili iyi dinleyiciler. Haftalar.